Değerli izleyenler Umarım iyi pazar geçiriyorsunuz İnsan sana programına hoş geldiniz Bugün konuğum çok tanınmış bir basketbol antrenörü Çetin Yılmaz. Sporla ilgili konuşmayacağız. Kendisini muhtemelen siz spor programlarında dinlediniz, gördünüz. Ama biz bugün yaşam üstüne bir sohbet oluşturacağız. Çetin'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. İyi programlar. Teşekkür ederim. Sizleri takip etme imkanımız oluyor. Her bakımdan hem konuşmalarınız, kitaplarınız. Biz çok şey öğreniyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere yardımcı oluyorsunuz. Yani. Bugün e, Çetin'cim umarım beraber bu sohbetimizden e, bizim programın takipçisi olan anneler, babalar, öğretmenler, normal olarak iş hayatındaki insanlar birçok şeyin farkına varacaklar diye umuyorum. Sohbetimiz onun üzerine gidecek. Kabul edip geldiğin için teşekkür Rica ederim. Teşekkür ederim. Benim için onur burada. E, kesinlikle bu ülkenin bir değeri olarak görüyorum seni. Ve şu zaman içinde içimde bir teşekkür duygusu var Şimdi e, Senin basketle böyle ilgin e, Nasıl başladı Hangi yaşlarda Nasıl fark ettin ee, Çok Erken yaşlarda başladı ama Ben çok kısa böyle çelimsiz Bir e, çocuktum O yüzden basketbol Oynama ihtimalim olmadığını Etraftan fark ediyorlar da bir tek fark edemeyen kişi bendim. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin altyapısı vardı. Yıldız 14 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklarda. Kadroda iki kişi eksik seçme yapacaklar. 300 kişi başvurdu seçmeye. Ben de o seçmelere gittim. Tabii beni seçmediler doğal olarak. Çünkü hem kısa boyluyum. E, kısa boyluysanız... <gülüyor> ...basketçi olmanız için çok çabuk olmanız lazım. Normal çabukluktayım o da yok. Ya da çok yetenekli olmanız lazım. Normal bir çocuk yeteneğine sahibim. Tabii ki haklı olarak seçmediler. Fakat e, antrenman saatini yazmışlardı. Bir dahaki seçmeler sonunda yapılacak normal idmanın, seçilenlerin katılacağı idmanı. Pazartesi günü saat 6'da ben seçilmiş gibi gittim oraya. Koç düdüğü çaldı, bütün takım ortaya geldi. Baktı baktı. Sen ne arıyorsun dedi. Sen kimsin? Ben Çetin Yılmaz'ım. Seçmeye girdim. E seçilmemişsin. Evet seçilmedim. Otur sen dedi. Gittim oturdum. Ertesi gün yine antrenman böyle. Bir daha böyle. Bir daha böyle. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ayın sonunda yine düdüğü çaldı. Yine sahaya koşarak girdim ama ben eşofmanlı, formalı, evden giderken mesela e, anneme diyorum ki ben anne ben <gülüyor> Okula gidiyorum okul çıkışı antrenmana gideceğim diyorum ama. Herkes evde beni antrenmana gittiğimi biliyor ama beni antrenör antrenmana almıyor haklı Aynen. olarak yani basketçi değilsin Aynen. diye. Ama sen gidiyorsun. Diye. Ben gidiyorum. Düdüğü çalıyor sahaya giriyorum. Her gün gidiyorsun. Her gün beni tekrar çıkartıyor ama tabii geçen süreç içerisinde ben takımdaki oyuncularla arkadaş oldum. Hmm. Kendim ayrıca çalışıyorum orada onların yaptıklarına bakarak. Hatta koça yardım etmeye başladım. Hmm. Çetince arabada ana topu unuttum misin diye anahtarı alıyorum gidiyorum istatistik tutuyorum. Ha de bir gün yine düdüğü çaldı sahaya girdim çıkartamadı o gün beni sahadan evet. Timur Göksel şu an evet. Birleşmiş Milletler Barış Gözlemcisiydi. de şeyde çünkü çıkartamadı o gün kar yağmıştı Ankara'da antrenmana sadece 9 oyuncu gelmişti biliyorsunuz basketbolda 5'erden on kişiyle oynanıyor evet onu çıkartırsa idman yapamaz o gün girdim basketbol sahasına. yıllarca devam etti bir gün de milli takımın baş antrenörü oldum yani evet kafama o günkü çetine çok şey borçluyum, çok inat etmiş, karar vermiş, beni bugünlere getirdi. Evet. Yani o çocuğu bulsam, evet. zamansın elinde geri gidip bir yanından evet. makas alır. Evet. <gülüyor> Aferin o çetine. Ha, evet. Benim işte içimizdeki çocuk diye bir kitabım var. O senin içindeki çocuk. Aferin o çetine evet. ve hakikaten sadece senin için değil Türkiye için önemli bir olarak sağladı. Çetincim, şimdi ben ana babalara seminerler veriyorum. Okullar beni davet ediyorlar, konuşuyorum falan. Birçoğu ana babada şöyle bir tutum var. Basket, basket boş versen dersine çalış, dersine, dersine çalış. Onlar ıvırzıvır diyen e, ana babalar var. Muhtemelen onların bazıları şimdi bizim programı seyrediyorlar. Evet. Böyle bir ana babaya konuşurken neden basket? Yani bir çocuğun basket oynaması neden önemli hayat için? Ne söylersin? Önce size bir şey söyleyeyim. Bu sorduğunuz soruyla. Bir kere daha size saygılıyım. Çünkü e, o kadar iyi tahmin ediyorsunuz ki benim e, neleri söyleyeceğimi e, paylaşacağımı e, çok e, çok böyle, e, yerinde bu takdir etmek benim hakkıma değil de hmm. ben bir, buraya bir konuşmacı olarak gelirken bana ne sorsalar diye aklımdan geç geçse hmm. bu sorduğunuz soruyu sorardım. Evet abi. Şimdi onu ben paylaşayım ve e, şunu söyleyeyim basketbola e, te, anneler babalar basketbolu seyrederken televizyonda tek bir düzlemde görüyorlar basketbolu iki düzlemde düz bir satırda görüyorlar onun görünmeyen derinlikleri var üçüncü bir boyutu var ekranda camda tek boyut olarak gözüküyor değil arkası var derinliği var şimdi ben o derinliğini paylaşayım. İzin verirseniz mümkün olduğu kadar çabuk çabuk. Lütfen, lütfen. Birincisi basketbol sporunda bir oyuncu faal yaptığı vakit düdük hakem çalar ve o faal yapılan oyuncu elini kaldırmak zorundadır. Elini kaldırır sırt numarasına masa hakemi yazar ve beş kere faal yaparsa oyundan çıkartılır. Yani bu ne demek? Bir düdük çalınca bir elini kaldırıyor. Basketbola yedi yaşında başladıysa yedi yaşında 17 yaşında başladıysa, 10 yaşında, 15 yaşında başladıysa, 15 yaşında basketbolcu bir çocuk özür dilemeyi öğrenir. Pardon ben hatalıyım. Bu çocuk annesinden, eşinden, bir baba olduğunda çocukken, e, yönetici olduğunda yanında çalışan memurdan özür dilerim, pardon demeyi öğrenir. Ne kadar önemli. Bu çok önemli bir şey. İkincisi basketbol, futbol gibi değildir. Basketbolda şöyle, bir oyuncu oyuna girer. Kötü oynar tekrar dışarı çıkar. Fakat beş dakika sonra yerine giren arkadaşı yorulunca tekrar girebilir. Yine kötü oynadığında yine dışarı çıkartırsınız. Yerine başka oyuncu alırsınız. Bir daha girip çıkabilir. Bunun oyuna girip çıkma hakkı sonsuzdur. Yani biz burada ikinci madde olarak hayatta daima ikinci bir şansının olduğunu öğrenen bir e, genç yetiştiririz. Evet. Şimdi olmadı. Dışarı çıkıyorum ama bir dahaki sefere daha kararlı geleceğim, gideceğim ben bunu elde edeceğim diyen bir sporcu e, yetiştiririz. Evet. Evet. Ve bu ikinci de olmazsa üçüncü de, üçüncü de olmazsa dördüncü de. Ve maçın sonuna kadar teslim olmayan bir genç yetiştiririz. Evet. Ee, bir başka faktörü bizde öyle bir şey vardır ki... E, Takımda oyuncu iyi oynadığı vakit sahada kalır. Kötü oynadığında dışarı çıkar. Yerine bir arkadaşı girer. Ama biz bir takım sporu yaptığımız için yerine giren arkadaşı iyi oynarsa takım olarak maçı kazanırız. Ama aynı zamanda iyi oynarsa ben bir daha oyuna girme ihtimalim olmayabilir. Ve 12 yaşında bu paradoksu yaşamaya başlar. Evet. Hem sahaya girince kötü oynasın o çıksın ben gireyim hem iyi oynasın takım kazansın. 15 yaşına geldiğinde bu oyuncu bu sorunu kafasında 3 yıl içinde Metin çözmüştür. şey bu ya hiç böyle bakmamıştım çok önemli. Sorunu şey. çözmüştür artık onun kafasında ben değil biz vardır. Çok önemli. Ve bu çocuk başarıda bir adım öne çıkar başarıda bir adım geri çıkar. Başarısızlıkta bir adım öne çıkar. Benim başarısızlığın sorumlusu diye. Bunu bir daha söyler misin? Çok önemli bir şey söylüyorum. Başarılı takım olgusu olduğu vakit, o 10 kişi, 10 oyuncu bir bünye gibi davrandığı vakit, bir vücudun organları gibi, işler iyi gittiğinde kenara çekilir, sessizce bekler. Müthiş bir şey bu. Evet. Bir adım geri çekilir. Evet. Kötü olunca da bir adım öne çıkar benim sorumlusu. Size bir şey söyleyebilir miyim? bir şey var. Burada bir ukalalık olmasın ama kendime bir pay çıkarttım. çıkardı abi maç ya, ya. Maç sonlarında, kazandığımız maç sonlarında mecburiyetten e, şampiyonluklardaki röportajların haricinde beni o hoplama zıplama eylemle karesinde göremezsiniz. Ben işimi yaparım geçer giderim. Basketbolcu da böyledir. Bir başka size bunun e, basketbolun bir veliye çocuğunun ne kazandırdığı sorusunu paylaşmak istersek şunu söyleyebilirim. Bizde bir tane top vardır. Bu topu ya siz atarsınız ya ben atarım ya Ahmet atar ya Mehmet atar. Biz bu topu paylaşırız. Evet. Hücumda paslaşarak paylaşırız. Bunu 24 saniye içerisinde en iyi hücumcu oyuncumuza en yüksek yüzdeyle topu çemberden sokan oyuncuya sokturmaya çalışırız. Evet. Yani bir başkası için paylaşmayı öğreniriz. Savunmaya geldiğimizde, siz eğer sayı atarsanız, sizden sorumlu olan çetin sayıyı yemez. Siz sayı atarsanız takımım sayıyı yer. O zaman siz beni geçerseniz bir arkadaş, bir başka arkadaşım sizi durdurmak için hmm. gelir. Ve burada da yardımlaşmayı öğreniriz. Hmm. Şimdi ben size dört tane saydım. Bunları hani e, başınızı ağrıtmamak için çoğaltmıyorum. Sekiz, Yo, dokuz çok... tane sayabilirim. <gülüyor> tamam, Ama şimdi bir toplama yaparsak matematik olarak. Evet. Birinci madde artı ikinci madde artı üçüncü madde artı dördüncü maddeyi bir toplayalım. Toplamasını alalım. Paylaşmayı ve yardımlaşmayı bilen. Ben değil biz diyen. Hayatta daima ikinci bir şans olduğunu, hoşgörü olduğunu, ikinci de olmazsa üçüncü bir şansla karar verdiği şeyi elde edebileceğini öğrenen ama özür dilemesini pardon dilemesini bir bilen genç istiyorlarsa basketbola göndersinler. Evet. evet. Çok çok çok önemliydi. Teşekkür ederim. Ben yani şu konuşmanın bu kısmını alıp benim seminerlere başlamadan önce göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> önce bunu bir dinlesinler. Ondan sonra ee, ben şöyle bir gözlem yaptım. İş hayatına atılanlar eğer basket oyuncusu olmuşlarsa e, takım olmaya bayağı yatkın geliyorlar. Yani orada bir mayalanmışlar böyle bir e, bir eğitimden geçmişler ve hem takım halinde olurken bir de o takım içerisinde doğal olarak liderlik. Yani ben birçok şirketlere seminer verdim. Genel müdür durumunda olanların çoğunun deneyiminde öğrenciyken bir basket deneyimi olduğunu basket oynadıklarını hakikaten gördüm. Siz de böyle baktığınız zaman iş hayatıyla ilgili olarak hatta iş hayatıyla falan konuşuyorsunuz galiba. Sizin Tabii seminerler veriyorum. Ee, bu Gözlemlerinize ben de katılıyorum. Ben de Türkiye'deki birçok e, kuruluşta seminerler ve yönetim danışmanlığı veya e, liderlik seminerleri, takım seminerleri veriyorum. Onların e, çoğu da basketbolu çıkıyor. Ve ciddi şekilde basketbol oynamışlar e, yöneticiler. Evet. E, bu bir rastlantı değil. Yani... E bu kadar yüksek oranda rastlantı olmaz. Bugün Türkiye'deki 100 tane e, ilk 100 şirkete ele alsınlar. Bu 100 ilk 100 şirketin herhalde yüzde elli sinin e, üst seviyedeki ilk beş yöneticisinden biri ciddi şekilde takım sporu yapmış. Hani geçerken teneffüslerde basket oynamış değil. Baya formalı. Benim anlattığım formasyondan çıkmış basketbolcu olduğunu görecek. Şimdi tek tek sayabilirim ama... ...hoş evet. olmaz burada reklam evet. falan gibi olur. Doğru. Yani evet. o şeylere evet. oraya girmiyorum. Evet. Ama, ama çok bu önemli. bir aslantı değil. Kesinlikle değil. Bu Bir de şöyle bir şey var Sayın Hocam. Ee, basketbolda biz bütün bunları yaparız ama... ...hücuma geldiğinde... ...mesela perdeleme deriz. Siz... E, Hı -hı. ...basketbolla oğlunuzdan dolayı... ...ilgili olduğunuzu da bildiğim için... ...perdeleme neticesinde... ...sonucunda... Oyuncu topla buluştuğunda artık o topu nasıl atacağını kendisine bırakmışızdır. Biz o güne kadar e, nasıl şut atılır, nasıl turnike atılır, nasıl zıplayarak atış yapılır bütün bunları öğretiriz. Fakat topla boş şekilde buluşturduktan sonra bu atışı artık ona bırakırız. Caz müziğinde biliyorsunuz kendiliğinden e, yapılır <gülüyor> müzik. E, evet. Orada yani motaları e, öğretmiştir evet. ona hocaları evet. e, do'yu, fa'yı, fa diyezi, si bemol'ü vesaireyi her şeyi evet. biliyordur. Evet. Fakat e, sahneye çıktığında artık o 3-4 kişi o gün karar verirler klasik çağızda. Burada da oyuncu aldığında orada işte yaratır. Evet. İşte orada yarattığı yerde inisiyatif kullanır. Evet. Maçın en son saniyesi gider, buluşur, topla Herkese çekilin ben kullanacağım der. İşte o inisiyatif o yöneticileri siyoları, genel müdürleri evet. e, karar veren inisiyatif alan yönetici yapıyor. Evet. O yardımlaşma paylaşma birlikte çalıştığı insanları dinlemesine onlardan fikir almasına eleştiri almasına hatalıysa da CEO olmasına rağmen özür dilemesine neden oluyor. Benim gözlerim bu, bu bütün evet. bu gördüğüm şirketlerde. Evet. Seninle ilgili biraz böyle konuştuğumuz zaman sağla sola falan bir kere kesinlikle biraz spordan anlayan ve seni tanıyan herkesin bir saygısı var. Ciddi bir saygısı var. İkincisi de senin farklı olduğunu söylüyorlar. Ve biraz daha değiştiğim zaman çünkü ben bu alanda değilim ama insanla ilgili Bağırmaz diyorlar. Korkuyla disiplin yapmaz diyorlar. Onun yönetimi farklı diyorlar. Ben birçok yerlerde görüyorum, okullarda da görüyorum. Sadece bağırmakla kalmıyor. Ben diyorum ki psikolog olarak çocuğun onurunu kırıyorsun şimdi. Böyle bağırılır mı? Herkesin içinde o sıralarda falan şeklinde. Hakikaten rahatsız oluyorum ne yapıyorum yanlış olan bir şey var. Sen bağırmıyorsun. Neden bağırmıyorsun abi? Esasında hocam bağırıyorum. Ee, eve geldiğimde sesim çıkmıyor bile. Yani o hale de geliyor. Ama siz bağırma derken neyi kastettiğinizi... E, zaten Anladım, evet, evet. cümle arasında da belirttiniz, oyuncunun onurunu kırma ile ilgili. Yani. Ben daha çok teşvik edici bağırıyorum. <gülüyor> e, şöyle bir şey, cezalandırmayı değil de, ceza e, mesela e, koşmak, koşmanın karşılığı yürümek, yani hareket etmek, karşılığı hareketsiz kalmak gibiyse, bence cezalandırmanın karşılığı cezalandırmamak değil cezalandırmanın karşılığı yani e, karşıtı. E, karşıtı karşıtı evet, evet, evet. karşıtı öğretmek Aa, evet. ben o yüzden e, kendi açımdan e, biraz da meslektaşız onun evet. da herhalde e, etkisiyle evet. oyuncuyu cezalandırmak bağırmak e, tabi çok kızdığımda biz insan olarak bir şeyler yapıyoruz ama e bağırıp cezalandırmak yerine öğretmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben bunu öğretirsem bir daha aynı hatayı yapmaz. E o yüzden ama cezalandırırsanız o cezayı göze alabilir. Evet. Bir birinci faktör bu. İkinci faktörde çok önemli olduğuna inandığım bu temin ki ceza ve öğretmenin haricinde onu kenara koyarsak hatala yanlış diye bir ayrımı öğrenme durumunda kaldım. Ee, Çukurova'da genç yaşta birincilikte koçken bugün Çukurova Efes Pilsen Ülker gibi bir kulüptü. Çukurova'da koçluk yaparken İbrahim Ortaç diye bir yöneticimiz vardı. <gülüyor> Affedersiniz. Çukurova takımı e, küme düşmemeye oynamaktan 2-3 yıl içerisinde Osman verdi antrenör arkadaşımız vefat etti. Onunla birlikte şampiyon oynar hale getirdik. Evet. Ve bir gün eee İbrahim Ortaç da bizim yöneticimiz, bir maçımız vardı Eczacıbaşı, pardon Efes Bilsan, kazanırsak lider olacağız ligde. Maçı kazandık ve lig lideri olduk. Bu bir Çukurova takımının ilk kez olan bir şey. Maçtan sonra bize geldik, İbrahim Ortaç bana dedi ki ya yani sen, ama kutlayacağız yani, yani. lider he, olmuşuz he. bizim, yani çok güzel televizyonu açtık televizyonda bizden bahsediyor. Ben İbrahim abiye takılıyorum bakıyorum işte sayemde lider olduk falan. Çok iyi de bir e, mükemmel bir insandır eski basketbolcu milli takımda. E, fakat çok doğru sözlüdür. Bana dedi ki böyle sen tamam lider oldun da bağırıyorsun çağırıyorsun sen bağırıp çağırmaktan düş ne zaman düşünüyorsun dedi. Wow. Ne zaman dedi. Abi ben düşünüyorum falan filan dedim sen anlamazsın biz teknik evet. adamlar çok zekiyiz şudur budur. Akşam oldu İbrahim Ortaç gitti. Fakat yatağa yattığımda İbrahim Ortaç'ın sorusu çok mantıklı. Ben bağırıp çağırken düşün, yani, ne zaman düşünür. Ve o gece sabaha kadar uyuyamadım. Sabah dört gibiydi hatala yanlış arasındaki farkı öğrendim. Çünkü İbrahim Ortaç bir şeyi anlatıyorsa bana neyi doğru söylüyor diye dinlemem gerektiğini düşündüm. Ve onu buldum. Buna çok borçluyum bu olayda İbrahim Ortaç'a da o yüzden vurguladım. Çünkü hata başka bir şey, yanlış başka bir şey. Yanlış olumsuz bir olay fakat arzulanan, planlananın dışında olan bir olay. Hata ise doğruyu yaparken ortaya çıkan negatif bir durum. Hı hı. Mesela bir açmak gerekirse bir oyuncuma maçın bitimine 5 saniye var, son saniyelik atışı kullanacağız. Hı. Ben dersem ki Sakın bunu üçlük olarak kullanmayın. Çembere gidin dersem eğer üçlük atarsa bu yanlıştır. Ama ikilik için çembere giderken kaçırırsa bu hatadır. Bu oyuncuya bağırılmaz. Sonra bir baktım ki disiplinli düzenli çalışan takımların oyuncuları zaten yanlış yapmıyor. Öyle koçların oyuncuları sadece hata yapıyor. Evet. O günden itibaren de benim oyuncularıma bağırmama gerek kalmadı. Evet. Çünkü ben sadece yanlışa bağıran Hatada da hoşgörü gösteren bir koç oldu. Evet. Değerli izleyenler, bu program bir farkına varış yolculuğu ve bugün ben de sizinle beraber bir şeyin farkına vardım. Hata ve yanlış arasında bir fark var. Öğretmen öğrencilerine, ana baba çocuğuna koçluk yaparken bu aradaki farkı bilmek ne kadar önemli. Kısa bir zaman sonra gideceğiz. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla insan İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, konuğum Çetin Yılmaz yaşam üstüne sohbetiniz devam ediyor. Çetinciğim şimdi, tabi ee, zaten sen e, hem öğretmenlerle hem ana babalarla falan ara karşılaşıyorsun seminer faaliyetlerinde falan. Böyle sana sordukları sorular oluyorlar oluyordur herhalde çocuklarıyla ilgili. Yani bu sporla ders nasıl oluyor, nasıl gidiyor falan şeklinde. Bu sorular soruluyor mu? Çok sık soruluyor. Çok doğru söylüyorsunuz. En çok aileler bu soruyu soruyor. Ve e, derse mi ağırlık vereceğiz, basketbol ama, spora mı ağırlık vereceğiz? Hocam ne düşünüyorsunuz diyorlar. <gülüyor> bu soruyla e, velilerin de kafası karışık. Sahiden e, zor bir durum. Özellikle büyük şehirlerde spor yapan çocukların transportasyon nedeniyle okuldan çıkıp antrenmana gidip antrenmandan eve gelecek. Bu geç yollarda geçen zaman ama eve geldiğinde yorgun argın saat 9. Yani bir oturacak, yemeğini yiyecek, ders çalışacak da e, bu işleri ayarlayacak. E, zor bir durum ama... Bahsettiğim nedenlerden çocuğun spor yapmasında çok ciddi fayda var yani hem bireysel fiziksel nedenlerden faydası var hem de biraz önce e, konuşmamızın başında anlattığım basketbolun erdemleri diyelim evet. bu başlıklar altında toplayabileceğimiz özellikleri kazanıyor bunlar evet. hayat için çok geçerli. Evet. Yani hmm. şu anda size yaptığım bir televizyon konuşmasında ben size basketbol anlatıyorum. Basketbolda öğrendiklerimi paylaşıyorum esasında. Yani bu hayat için bana burada lazım oluyor. Eve gidiyorum evimde çocuğumla olan ilişkide lazım oluyor. Olur değil mi? Olmaz mı? Yani çok faydası oluyor. Evet. O yüzden spor gerekli ama eğitim de gerekli. Ben şunu söylüyorum velilere. Çocuğunuzu Yarının İbrahim Kutla'yı Orhun, er, Orhun Ene'yi ise Harun Erdenay'ı olacak diye Hidayet Türkoğlu olacak diye spora göndermeyin. Yarının iyi bir annesi babası e, yöneticisi olacak olarak gönderin. Onlardan bir tek bunu bekleyin. Eğer İbrahim e, Kutla'yı olacaksa onu ayaklarından da tutsanız, iple de bağlasanız o olur. Çünkü yetenek yani gelen pozisyona gelir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Basketbol öyle gelip geçici ki. Ben iyi şut atardım Doğan hocam. Evet. Mesela faal çizgisi civarında mesela 50 atışımın 47'si 48'i girerdi. Çok da eğlenirdim bu konuda. Yani evet. bütün iyi basketbolculardan daha iyi şut atıyorum falan diye onlarla iddiaya girerim. Böyle de eğlence olur. Hatta benim bu özelliğimi bilmeyen, takıma yeni gelen, transfer olan bir oyuncu varsa onun o ilk geldiği gün onlar ısınma hareketi yaparken böyle stretching deriz biz, gürtü evet. fizik hareketi. Ben yalandan çok kötü atarım, He. yani çok kötü bir stille atarım. Evet. Hani karpuz gibi atıyor derler halk arasında. Yanındaki daha önceden gelen oyuncularım, oyuncuyu kafaya almaya başlarlar, dürterler. Ya, koça bak, ya, şu atışa bak falan filan diye. Onlar da gülümserler. İdvan sonunda da bir şekilde çocukla konuşurken onu faal çizgisine çekeriz. Hani o da bilmez, yeni gelen koçlar hadi gel iddialı bir şut atalım falan derken ben onun bir 10-15 doları alırım. <gülüyor> <gülüyor> o tezgah etkileri <Elf> alır <gülüyor> ama evet. içten geçer. Şimdi ama bugün beni evet. faal çizgisine götürün. Yine mekanik atış stili çok düzgün olur ama evet. omuzumdan dolayı, yeteneğimden dolayı, yani yeteneği de kaybediyorsunuz. Belki hmm. kuvvetimden dolayı uçlukların onda ikisi girebilir. Ciddi. Yani evet. yetenek, beceri, evet. fiziksel beceri evet. uçar gider. Ama evet. bilgi evet. hala burada kalır. Özgüven. O da burada kalır. O hiç eksilmez. Evet. İşte, e, o yüzden ben diyorum ki Basketbol'un 8-10 yıllık yetenekleri için bir tercih yapacaksanız bu gelip geçilir. 10 yıl sonra geçer. Ama edinilen bilgi, eğitim, kültür ömür boyu sizle birlikte 80 yıl yaşıyorsanız, 80 yıl sizle 90 yıl kalıyorsa 90. Bir tercih yapacaksak mutlaka okulun planında planda olmalı. Ama spor eksik olursa bu bahsettiğim özellikler o zaman da Sanki böyle biraz sallanarak yürüyen bir insan yetişmiş oluyor benim gözümde. Evet. Anlamıyorlar çünkü o zamanda <gülüyor> durumu. Çetin Ama diyeyim. tercih de mutlaka bilgiyi tercih etmek lazım. Evet. Yalnız şunu da bir hatırlatmak isterim. Biraz önce sizin de gözlemlediğiniz, benim de gözlemlediğim, Türkiye'deki birçok şirketin yöneticisinin, Yönetim kademesindeki insanların basketbolcu olmasının bir rastlantı olmadığını vurguladık. Bunların hepsi üniversite mevzudu. Orta Doğu'da, Boğaziçi'nde okumuş, üniversiteyi bitirmiş. Amerika'da üniversiteyi bitirmiş, Avrupa'da üniversiteyi bitirmiş basketbolcular bunlar. Yani basketbolla okul oluyor. Olunca da tam oluyor. Tam oluyor. Tam oluyor. Evet. Ee, ben <gülüyor> Çetin'ciğim uzun yıllar yurt dışında bulundum. Özellikle Amerika'da ve Amerika'da özellikle Kaliforniya'da yani evet. toplan, 20 ve aşkın oralarda bulundum ve çocuklarım orada ilkokula, orta liseye gitti ve kendim üniversite bu ortamında bulundum. Çok güzel. Eğitim ortamında bir kere spor alanları ve spor faaliyetleri çok baskın şekilde ortadaydı. Ve e, üniversiteler öğrenci alırken bu çocuğun özellikle iyi üniversiteler, ilk ona giren üniversiteler, bu çocuğun spor faaliyetinde olup olmadığını özellikle dikkat ediyorlardı. Benim oğlum Stanford'a girişi akademik başarıdan dolayı olmadı. Spor faaliyetlerine girmiş olmasından dolayı oldu. Evet. Ve burslu olarak aldılar e, spor faaliyetlerine girmiş olmasından Basketbolcu dolayı. Basketbolcu olarak mı gitmişti? E, Yok, bu baseball Beysbol evet, için gitmiş. Evet. evet, baseball için ama sporda faal olması ve bir de çevre konusunda falan dernekler vardı. O dernekleri giriyor çalışıyor olması kendisinden daha üst kademe matematik, fizik alanları değil. Bunun için aldılar ve Stanford'un bir şeyi var, neydi o geleneğe var. Mezunlarının yüzde sekseni iş kuruyor. Benim evet. oğlum da iş kurdu. <gülüyor> evet, kendi şifretini işte. kurdu. Yani enteresan bir şey birbirine bağlı. Şimdi biraz da bu özgüven konusu. Yani çocuk spor yapmaya başladığı zaman, tabii koça da bağlı bu tahmin ediyorum. Bu koçla ilişkisi çok önemli. Bir özgüven geliştirme fırsatı buluyor mu? Evet. Şimdi o kısmını paylaşmadan evvel. Sizde bir ortak olan bir başka yönüm daha oldu. Benim oğlum da e, California State Üniversitesi'nden basketbol bursu aldı. Yani evet. o da SAT evet. imtihanı veya TOEFL imtihanı mükemmel olduğundan değil. Evet. Basketbolcu olduğu için e, Evet. Ve basketbol bursuyla e, şeye gitti. California State Üniversitesi'ne gitti. Evet. O da bir Amerikan high school'unda okumuştu. Evet. E, oradan e, burslu Seçtiler. Yani böyle bir ortak yönümüz daha var. O yüzden bahsettiğiniz her şeyi birinci dereceden bir baba olarak kendi oğlumda yaşadım. Ee, basketbol özelliği, sporcu olma özelliği bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde üniversiteye giriş için birinci tercih oluyor. Kesinlikle. Bir, e, de belki evet. velilere payla hatırlatalım. Adamlar da deli değil boşu boşuna. <gülüyor> Sporculara bu bursları veriyorlar. Doğru. Evet. Özgüven meselesinde şöyle bir özgüven oluyor benim gözlemlediğim. Bugün bana sorarsanız Çetin Hocam şunu yapabilir misiniz diye yapamayacağım hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Ukalalık ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey <mi> ya. <gülüyor> Şimdi şöyle eee ben bunu ama çok samimiyetle söylüyorum. Kesinlikle. <gülüyor> bunu böyle bir megalomani falan olarak almayın. Yok, Yok abi sana... aramızda evet, <gülüyor> kalsın. Yoksa ben çok akıllı bir adamım. Yani mesela 100 metreyi 10 saniyede ko koşabilir misin dediğinizde evet. koşamayacağımı bilirim. Evet. Ama o bir görev nedeniyle koşulması gerekiyorsa evet. onu denerim. Evet. Kalbim yetmezse de düşer ölürüm 50. metrede. Ama onu denerim yapacağım diye. Evet. İşte basketbolcu bu özgüvene sahip oluyor. Evet, evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bizde özgüven gelişirken biz mesela antrenmanda hani böyle izleyenler bir çökçük topu geliyor, potaya atıyor. Sokuyor. Aa ne güzel. Aferin güzel atmış diye görüyorlar. Bir basketbolcu bir halterci kadar güç geliştirme idmanı yani yapıyor. Bir atlet kadar Uzun mesafe, kısa mesafeli koşular yapıyor. Öyle mi? Ee, bir basketbolcu günde iki kere, ikişer saatlik idman yapıyor. Bütün arkadaşları yaz tatilinde, e, işte Bodrum'a, Marmaris'e, e, şuraya buraya giderken, onların tatili falan yok. Üç günü geçmez. Yılbaşı, cumartesi, pazar ben bilmem dini tatil, evet. yıl e, milli tatil. Evet. Cumartesi pazar. Ben bilmem. Ben devamlı ben antrenman yaptırdım çocuklarıma antrenman yaptım. Evet. Ya onlar da bilmez. Fakat bu ne oluyor? Çok tekrar ve emek bir müddet sonra size başarı olarak geliyor. Kapınızı çalıyor. Tak tak tak. Gece veririz. Aç. Kim odiyorsunuz? Ben başarıyım. Sen artık hak ettin, <gülüyor> sen 6 yıldır tatil yapmıyorsun, sene bu sene şampiyon yapacağım diyor, şampiyon yapıyor. Özgüven oradan geliyor işte yani e, e, paylaşmak istediğimiz velilerle bu özgüven e, böyle çocuk oturuyor da e, evinde bilgisayarın başında bir anda ya bana özgüven gelsin ben özgüvenli bir çocuk olayım bugünden sonra deyip özgüven olmuyor. Siz daha iyi bilirsiniz, Amerikalıların bir deyimi vardır, no pain, no gain diye. Evet. Yani bir emek sarf etmeden bir şeyi kazanamazsın, bir acı çekeceksin. Evet. Ondan sonra işte evet. o, o çok tekrar ve çok çalışma o özgüveni basketbolcuya getiriyor. Evet, kesinlikle. Yani helalinden kazanmak lazım. <gülüyor> öyle, öyle, <gülüyor> bedava, bedava olmuyor. Bedava olmuyor. <gülüyor> ve e, ben... Ana babalara konuşma yaparken e, dört tür şeyden bahsediyorum, başarıdan bahsediyorum, okul başarısı, meslek başarısı, evlilik aile başarısı, yaşam başarısı ve bütün bu başarıların hepsinin temelinde şimdiye kadar sizin söylemiş olduğunuz özellikler geçerli. Özgüven başarının yüzde 85'ini etkileyen bir parametre tek soyut bir bilginin, zihinsel bilginin yüzde ile yüzde yedi arasında etkisini, başarı ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor böyle. O bakımdan eğer bir ana baba okul başarısına saplanmışsa, o zaman şu soruyu sormak lazım. Okul başarısı kendi başına ne anlam ifade ediyor? Okul başarısının anlamı, meslek başarısına bir adım olduğundan dolayı bir anlam ifade ediyor. Ama meslek başarısındaki esas önemli etken, işte bizim verdiğimiz örneklerde de olduğu gibi iş hayatına atıldığı zaman yönetici olma, başarılı olma. Bizim Türkiye'de gördüğümüz işte ele alacağımız yüz şirketin en tepedeki yöneticiler başarılı. Spor yapmış olan insanlar. O bakımdan ana babaların hakikaten eğer hani para düşündüğün zaman nereye yatırım yapacağım diye düşünüyorsun. En verimli olan yere yapar, en karlı olanı yapar. Bizim de ana babalar diyeceğimiz şu, çocuğun için en karlı olan yerlere yatırım yap. Sadece zihin değil. Bak karakter gelişimi, disiplin, iş hayatında nasıl şey olabiliyorsa, ekip olabiliyorsa. Ve bunu da anlatarak öğretemiyorsa yaşarken öğreniyor. O bakımdan ben kafamdan takip ettiğim zaman nasıl böyle tık tık tık tık oturuyor hepsi yerli yerine. Son derecede önemli görüyorum. Şimdi bütün bunların demek ki aile hayatında da geçerliliği var demek ki sadece hayatı değil. Aile hayatı. Bir şöyle bir şey söyleyeyim Doğan Hocam ben basketbolun yaşamın kendisi olduğunu düşünüyorum. Yani basketbol yaşamdan bir farklı değil. O basketbol sahasına girip çıktığınız gün yaşamın kendisini yaşıyorsunuz. Çünkü evinize gittiğinizde aynı yardımlaşma ve paylaşma eşinizle ve çocuklarınızla var. Eşim emeğini paylaşmış, bana yemek yapmış çocuğuyla bana, çocuğumuza. Yemeğimizi yiyoruz veya para kazanmış onu paylaşıyoruz. Biz de bunu yapıyoruz. Sevgimizi, emeğimizi, paramızı e, yani elle tutulabilir veya tutulamaz tüm değerleri ailenizle paylaşıyorsunuz. E, hayatta zaten bu, işte basketbol sahasında da ben takım arkadaşlarımla e, bunları paylaşıyorum. Mesela ben takım arkadaşlarımda yakınlığım ODTÜ'den, ODTÜ orijiniyim o bahsettiğim takımım. O takım arkadaşlarımdan bir tanesi benim bacana. Evet. Hem takım arkadaşım evet. hem bacana. Evet. Yani bir ailenin iki kızını bile paylaşmışız orada. <gülüyor> Yardımlaşmaya bakın. <gülüyor> yani, yani o bakımdan e, bu ailede de e, gözüküyor ama şu anda tabi Şakabiyana bir de velilere şöyle bir mesajı vermek lazım. Ben şeyler arası, ekoller arası bilgi transferine çok inanan birisiyim. Hmm. Yani mesela bir bir fizik gelişmesine çok dikkatli bir şekilde takip ederim. Hmm. Veya işte uzaydaki bir en son. Hmm. E, ...yapılan araştırmalar benim ilgi konumumdur. Hmm. E, her çeşit ama yani değişik bilgiler. Bu bilgiler günün birinde sizin işinize çok yarar, düşünmenize çok yarar. Bunlardan bir tanesi, bu kullandığım yöntemlerden bir tanesi... ...iş dünyasında 1990'larda yanılmıyorsa total quality diye bir kavram çıktı. Evet. Hatasız verimli üretim. Evet. Bu verimli üretimde de işte minimum hatayı yapmak için... Yani mühendisler fabrikalarda bir tek e, zaten iş adamları bunu biliyordur ne dediğimi de ben çok kısa bir evet. tercüme evet. edeyim biraz da demode de olmuş olabilir hatta zamanı geçince bana nasıl faydası oldu anlatacağım e, burada artık o üretim bandına işçiyi de sokuyor. Usta başını da sokuyor, boyacıyı da sokuyor. Gelin kardeşim fikrinizi söyleyin. O da diyor ki, o üretim bandında arabayı yapacak işçi. Bu vidayı buraya koyarsanız ben rahat çalışamıyorum. Çünkü insanlar genellikle sağlak. Siz bunu bu tarafa yapıyorsunuz. Ben sol elimle yapamadığımda 20 saniye kaybediyorum. Ve verimli hmm. sıkamıyorum vidayı falan. Hmm. Ve bunların fikri alındığında verimli oluyor. Ben bunu takımıza nasıl uygularım? E, Oyuncularımın fikrini alırım. Hmm. Ve mesela yapacağım şeyle ilgili sistemle ilgili savunma sistemiyle ilgili tek tek oyuncularımla toplantı yapıp onların önerilerini olabilecek benim göremediğim fikirleri almaya çalıştım ve benim bunun çok faydasını gördüm. Evet. E ben bunu aileme de transfer ettim. Evet. Oğlum o zaman 8-9 yaşında bir gün gel bakalım dedim senle konuşacağız salona gittik evet. birer kolu açtık. Kolu açtığımız vakit hani çok resmi bir durum var demektir yapımızda ilişkimizden o şeyi tamamlıyor sahneyi tamamlıyor evet. hele bir de masayı alırsanız <gülüyor> da, bence tehlikeli ama biz şeydeyiz bak oğlum dedim 8-9 yaşında bugüne kadar baba öğrenmiş ya bu tatil kalitesi. ne yapsın ailesine de uygulayacak bak dedim bugüne kadar oğlum şöyle ders çalış böyle yap böyle yemek ye büyüklerinle böyle konuş işte terli şöyle yapma davranma hep biz bir şey istedik sen benden ne istiyorsun Nasıl bir baba istiyorsun? Hı hı. Benden bir şikayetim var mı? Ben hı hı. farkında olmadan sana bir hatam oluyor mu? Hı hı. Bir 8 yaşında bir çocuğu benim bu fiziki e, gücümle hı hı. veya statümle eziyor muyum ben çocuğumu farkında olmadan? Bastırıyor muyum? Hı hı. Bunlar oluyor. Bunları okulda öğretmen yapıyor. Bunu kötü antrenör yapıyor, farkı kötülerinden bahsediyorum tabi bütün öğretmenler için değil. Tabi evet. Mahallenin kabadayısı yapıyor, güçlü olanı yapıyor. Ben de yapabilirim. Ne zaman ki ondan e, reaksiyonlar gelmeye başladığı vakit, ben onun hem babası oldum, hem de koçu oldum yani çetin abisi de oldum aynı zamanda. Evet. O ve bir değişim yaptı değil mi? Yani, Fark yok. oluştu. Yani ben mesela oğlum olduğu için özlemiyorum. Mesela uzaktaysa. Bir evde arkadaşım vardı yok diye düşünüyorum. Evet. Yani evet. çok çok faydası oluyor. Evet. Çetin'ciğim, daha önce de seninle konuştuk. Program başlamadan önce çok, çok dolu, çok insanca deneyimlerin ve bunların hepsinin farkında olan bir insansın. Ben bütün dinleyenlerimin önünde seni kitap yazmaya davet ediyorum ve <gülüyor> evet yazacağım diye söylemen işitmek istiyorum. Evet, öyle bir planım var. Tamam. Ee, çok yakın bir dostum da evet. bu konuda çok baskı yapıyor İhsan Bey de bir evet. dostumuz. Evet. Ee, bunu yapmam gerekiyor. İş dünyasıyla, hayatla basketbolu tamam. birleştiren. Çok teşekkür ederim. Bu sözü de aldık. Değerli izleyenler, bugün konuğum Çetin Yılmaz'la. Bu ülkenin bir değeri. Ve ben onun bu verebileceklerinin çok yayılarak ülkeme yayılmasını istiyorum. Bu programı da o amaçla kullanmak istedim. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Umarım daha ileriki programlarda özellikle kitap çıktıktan sonra yeniden buluşuruz. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.